Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Antarktika'da etkili olan sıcak hava dalgası 9 gün içerisinde kıtadaki karların %20'sine eritti. NASA Dünya Gözlemevi tarafından çekilen ve Eagle Adası'na ait uydu görüntüleri sıcak hava dalgasının başlangıcı ve bitişindeki adanın durumunu fotoğrafladı. Görüntüler 9 gün sonunda Antarktika'nın Kuzeydoğu Yarımadası'nda bulunan adanın buz örtüsü altındaki arazilerinin Çoğunun ortaya çıktığını ve yüzeyinde eriyik su havuzları açıldığını gösteriyor. Jeolog Mauri Pelto CNN'e verdiği demeçte eriyik havuzların Antarktika'da bu kadar hızla genişlediğini daha önce görmemiştim. Alaska ve Grandland'da bu tür olayları görüyorsunuz ancak genellikle Antarktika'da değil dedi. Şubat ayında Antarktika'da ard arda iki rekor sıcaklık kaydedilmişti. Yıllardır ortaya çıkan önemli salgınlardan biri olan koronavirüs, Çin'deki enerji taleplerini ve endüstriyel faaliyetleri azaltarak karbondioksit emisyonlarını 100 milyon metrik ton azalttı. Yapılan yeni bir analize göre virüsün geniş çapta etkileri arasında seyahat kısıtlamaları, uzatılan tatiller ve düşük ekonomik faaliyet gibi etkenler var. Bu yıl 25 Ocak'ta gerçekleşen ve iki haftalık festival şeklinde kutlanan Çin Yeni Yılı'nda emisyonlarda düşüş başladı. Çalışma festivalin 10. gününden sonraki 2 haftalık dönemdeki emisyon oranlarını geçtiğimiz 5 seneyle kıyasladı. Aynı dönemde 2019 yılına bakıldığında Çin'deki emisyon 400 milyon metrik tonken bu seneki değerler 300 milyon ton civarında. %25'lik bir azalmadan bahsediyoruz. Kömür tüketimi de bu durumdan etkilenmiş gibi görünüyor. Yeni ay yılından bir ay önce en kirli fosil yakıtların kullanımı önceki senelerle aynı oranda seyrediyordu. Analize göre o zamandan beri değerler 4 yılın altına düştü. Emisyonlardaki azalmaların büyük çoğunluğu Çin hükümetinin salgını kontrol altına alma çabalarından dolayı petrol rafinerilerinin daha az faaliyet göstermesinden ve enerji üretiminde daha az kömür kullanılmasından kaynaklanıyor. İngiliz hükümeti iklim ve hava durumu tahminlerinde daha iyi hizmet sunan bir süper bilgisayara 1,4 milyar euro'luk yatırım yaptı. Süper bilgisayar iklim ve hava durumunun etkilerine dair kesin bilgiler sunmak için tasarlandı. Hükümet dünyanın en güçlü iklim ve hava durumu süper bilgisayarı olarak tanımlanan sistemin sağladığı verilerin iklim kaynaklı değişikliklere ve fırtınalara dair hızlı ve daha kesin tahminlerde bulunabileceğini Sel baskınlarında da gidilebilecek en uygun yerlerin bulunmasına yardımcı olacağını söyledi. İngiltere merkezli bir ofis tarafından yönetilen sistem, şirketleri ve toplulukları hava durumu kaynaklı olaylara karşı daha iyi hazırlamak üzere tasarlandı. Geçtiğimiz haftalarda göreve atanan COP26'nın yeni başkanı Alok Sharma, bütün dünyanın hazırlandığı iklim eylemi yılı 2020 için hükümet politikalarının belirlenmesinde süper bilgisayardan toplanan verilerin de yardımcı olabileceğini belirtti. Sinoplu yurttaşlar, kent merkezinin tek yeşil alanı olan mesire yerindeki ağaçların kesilerek yerine inşaat yapılmasına karşı çıkıyor. Konuyla ilgili Sinop Çevre Dostları tarafından yapılan basın açıklamasında, Bu alanlardaki ağaçlar ve ağaçlandırmalar mevcut yapıların sağlığı için hayati önemde. Uygulamanın durdurulması ve tek yeşil alan olan mesire yerinin Sinop halkına geri verilmesini talep ettiğimizi saygılarımızla kamuoyuna duyuruyoruz diyor Sinop Çevre Dostları Derneği. İklim haberden çisi Sevinç'in haberine göre iklim değişikliğini yavaşlatmak için atılan küresel adımların finansal sektöre maliyeti 1 trilyon dolar. Bir danışmanlık şirketinin karbon vergisi gibi sert politikalarda Bankalar, sigortacılar ve varlık yöneticilerinin ne kadar kaybedeceği üzerinde tahmini de bu yönde. Şirketlerin nereye yatırım yapıp yapmayacağı, nereden borç alıp almayacağı gibi pek fazla düşünülmeyen değişiklikler kirletici şirketler arasında yerine getirilemeyen bir dizi yükümlülüğü beraberinde getiriyor. Şirket zorlayıcı değişiklikler sonucu kirliliğe yol açan şirketlerin nereye yatırım yapıp nereden borç alacağı gibi bir dizi yükümlülüğü artık yerine getiremeyecek. İngiltere, Singapur ve Avustralya'daki merkez bankaları iklim krizi karşısında sektörün nelere maruz kalacağını test ediyor. Bunun yanı sıra bankalar daha yeşil bir ekonomiye geçildiğinde elde edilecek geliri biraz daha hafife oluyor. Rapora göre sürdürülebilir yatırım ve finansmandan elde edilecek gelir artışında parlak bir gelecek var ve ancak finansal riskler ve önemli karar alma süreçleri buna dahil edilmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Kanal İstanbul projesine karşı çıkan birey ve kurumların oluşturduğu bir platform var. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu. İstanbul ikinci bölgedeki birey ve kurumlara çağrıda bulunduğu koordinasyon. 3 Mart salı günü saat 19'da düzenlenecek toplantı Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşecek. 3 Mart salı günü Saat 19'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde. Koordinasyon adına yapılan çağrıda İstanbulluların kanala değil depreme hazırlanmaya, yeşil alanlara, suya ve daha iyi bir kentte yaşamaya ihtiyacı var diyenler bir araya geliyor, bir araya gelmeye devam ediyor deniyor. Gelin Kanal İstanbul projesine karşı olduğumuzu konuşalım, İstanbul'u birlikte kurtaralım demiş ya Kanal ya İstanbul